Oh yeah. Çıkkasıydı. Kainat, bugün 20 Haziran, Çarşamba, yıl 2012, ay 6, gün 172, Hızır 46. 1433, Hicri Recep 30, 1428, Rumi Haziran 7. Fırtına. Günün tarihi, 15 yıl önce bugün 20 Haziran 1997'de ünlü ozan Cahit Külebi Ankara'da vefat etti yemek listesi gün 172 kıymalı tepsi böreği zeytinyağlı enginar ve meyve büyük saatli marif takvimi pizza <gülüyor> But with one thing and another It's a tug of war We expected more But with one thing and another We were trying to outdo each other In a tug of war In another world In another world We could stand on top of a mountain With our flag unfurled In a time to come In a time to come We will be dancing to the beat Played on a different drum It's a tug of war And crumble. It's a tug of war. But I can't let go. If I do, you'll take a tumble. And the whole thing is gonna crumble. It's a tug of war. Oh, In years to come They may discover But the air we breathe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 Herkes Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete haftanın üçüncü Açık Gazetesini açıyoruz. Ömer Madra, Mayrıl Gaz, Mert Öztekin ve Can Tombil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Tag of War adlı parçasıyla açılışımızı yaptık bugünün açılışını. Halat çekme oyunu, bir takım iki kişi arasındaki ilişkiydi. Ona benzetiyor. Paul McCartney investisi ve Wings grubuyla söylediği şarkılardan biriydi. İçinde bulunduğumuz durumlara da benzetme yaparak gönderme mümkün diye düşünüyoruz. pin ucunu bırakırsak devrilir gidersin her şey alt üst olur diyor. Onun için de sonuna kadar rastılmak zorundayım. Biraz ver biraz al biraz çek biraz al. Böyle bir durumdayız. Paul McCartney'in 70 yaşını idrak etmesi şerefine çaldığımız parçalardan biriyle devam etmiş olduğu açılışımızı, 3. günün açılışını yapmış olduk. Şimdi bir çok yoğun bir gündem var hem dünyadan da hem de Türkiye'den de ama devam edelim. Önce özet girelim sonradan bir Rio'dan. Bağlantımız olacak Rio artı 20 zirvesine. Bugün bir, Birleşmiş Milletler'in 20 Haziran 2000, 2001'de kabul ettiği 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü 11. yılında da sivil toplum kuruluşlarında farklı etkinliklerle de bir tarafta e, kutlanıyor. Ama aynı günde de Amerika Birleşik Devletleri'nden modern kölelik durumu da geliyor hem 42 bin erişkin ve çocuğun zorunlu olarak icbaren faşelik zorun ücret ücret de verilmeden hatta kölelik resme yaptırıldı ya da silahlı çatışmalara sürüklendiği haberi var bir yeni rapordan ayrıca da bu rapor çok 9000'den fazla da bu durumda olan insan yeni keşfedilmiş. Fakat asıl rakam tabii 800.000 bin üzerinde her yıl sınırlar ötesine taşınan insan sayısı korkunç bir şey. Bundan da bahsedebiliriz. Rio artı 20 diyi birazdan konuşacağız. Devin bahçeciyle. Fakat iki kelimeyle bahsedelim. Greenpeace savaş nizamına geçmiş. Hiçbir şey olmadı ortaya çıkınca da yani çok büyük bir sivil haklar apartheid gibi ya da kölelik gibi durumlarda insanlık nasıl büyük mücadelelere girmişse şimdi de bize tarihin öğrettiği budur. Ve artık bedenlerimizi yolun ortasına koyma zamanı geldi. Büyük bir sivil itaatsizlik ee, hareketini ateşleyeceğiz demiş bir, bir, Greenpeace International Başkanı Kumin Aydı'dan onlara da bakacağız. Ayrıca binlerce kadında Rio artı 20'de yeşil kapitalizme <gülüyor> yeşil ekonomi, yeşil kapitalizme karşı binlerce kadında Yürüyüş yapıyor. Kadınları korkutmak, yani öfkelendirmek tehlikelidir diye düşünebiliriz. Yeryüzünü milyarderlere teslim etmek istemiyorlar. Ama tam bir yol ayrımına gelinmiş oldu. Apaçık ortada Rio Artı 20'den sonra Türkiye'de de gelen... Evet gündemin Saldır en önemli haberlerinden bir tanesi bu düğünde bizim yayında öğrenip de vermek durumunda kaldığımız saldırı haberi bunun üzerinde de duracağız kapsamlıca. Evet çeşitli rakamlar var ama toplamda 26 kişinin öldüğü söyleniyor. 28 kişinin öldüğü söyleniyor sadece. Toplamda 36 yani, kişinin 36 öldüğü söyleniyor. 36 kişinin öldüğü de söyleniyor. Yani farklı rakamlar var. 5 yıl sonra yine dağlıca haberi baskın Demirtaş'ın açıklamaları var PKK'nın silahlı faaliyete son verilmesi için Erdoğan'dan da er veya geç bu işi başaracağız şeklinde bir açıklama var cezaevi isyanlarının da sıçraması başka sıçraması var Urfa, Antep, Osmaniye ve Adana'nın ardından Karaman cezaevinde de çıkmış büyük bir isyan dalgası da olduğu söyleniyor aşağı yukarı bu haberlere gireceğiz. Yunanistan'da da üç taraflı bir üç partili bir koalisyon haberleri ortaya çıkıyor. Umudu belirtiliyor. Koalisyonun bugün itibariyle kurulabileceği yeni bir hükümet kurulabileceği haberi var. Ondan da bahsedebiliriz. Julian Assange de. Başvuruları Britanya Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi İsveç'e iadesi onun üzerine de Ekvador'dan ta, Ekvador ülkesinden de iltica talebinde bulunmuş olduğu iyi haberi var. Wikileaks kurucusu Julian Assange'den İsveç'te cinsel taciz iddiasıyla aranıyor. Yani talep ediliyor diyelim. Bu şekilde bir gidişat var. Çok yoğun bir gündemden bahsedebiliriz. Mısır'da da halk tekrar sokaklara inmiş vaziyette. Ondan da bahsedeceğiz. Mübarek'in beyin ölümünün gerçekleştiğine dair haberler arasında. Evet şimdi başta söylediğimiz gibi... Rio artı 20 diye adlandırılan toplantıda özellikle de sokaklardan neler olup bittiği hakkında arkadaşımız Devin Bahçeci ile temas kurduk Brezilya'dan. Günaydın. Biz günaydın diyoruz Devin. Günaydın. Burada gerçi saat 2 şu anda gecenin kedi ama günaydın size. <gülüyor> Sabaha karşı bir günaydın. Ee, evet, evet, evet şimdi başladı bize bir resmi belgeler tarafı da tabii ilgileniyoruz ama çok da büyük değil. Taslak metin yayınlanmış ve çözüldü bu iş filan deniyor. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı'nın başladı. Devlet liderlerinin çoğu katılmıyordu zaten ama bir BBC gibi bazı yerlerde de gördüğümüz şey var. Yani bir anlaşma umudu ya, belirdiği direkt, gibi. Direkt, e, G20 lirası'ndan buraya gelecekmiş. Öyle haberler duyuyoruz biz. E, sokaklar şöyle bugün biraz sakindi. Yani e, bugün herkes draft text'in yani taslağın e, nasıl çıkacağını biliyordu. Biliyorsunuz Guardian'da birkaç gün önce e, bu taslağın e, bu şey, bu haliyle internette yayınlanmıştı zaten. Sırtınancı sessizlik vardı biraz bugün sokaklarda. Dün Bayağı, bayağı yoğun eylemler oldu, e, oldu burada. E, bu fırtınancı sessizlik denenin sebebi de şu. Yarın sabah küresel eylem günü. E, tüm video sudaklarında insanlar, e, farklı yerden gelen gençler hep beraber evet. subaha çıkacaklar. Çünkü biliyorsunuz resmi müzakereler aslında yarın başlıyor. Yarın hükümetler, e, netin temel... E, ben öğelerim tartışıp imzalayıp imzalamayacaklar. Yani karar vermeye başlayacaklar. Bu yüzden yarın küresel eylem günü. Ama on, ondan öncesinde şu anda bir sessizlik var tabii sokaklarda. Ne olacak bilmiyoruz. Ee, Rio sokakları çok fazla şeyi görmüyor aslında. Hani Kopenhagya'da Durban gibi değil. Çok fazla e, e, bir toplantı olduğuna dair bir isyat edinmiyorsunuz. Ama Flamengo Park diye bir şu anda halkın e, toplantısı diye bir toplantı yapılıyor. O toplantıda farklı ülkelerden, Güney Amerika'dan, işte Avrupa'dan, dünyanın dört ülkelerinden gelen insanlar hep beraber biz nasıl bir gelecek istiyoruz diye tartışıyor. Evet, e, bu arada da yalnız bu mesela şimdi benim, bizim gördüğümüz kadarıyla işte BBC'den filan böyle e, nihayet anlaşmaya varıldı filan gibi insanı e, oldukça yanıltıcı nitelikte olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğimiz e, haberler de var. Buna karşılık da Greenpeace başta olmak üzere yani bayağı ciddi bütün bunlar artık basta diyen yeter yeter oldu diye. Aslında bugün en en önemli açıklamalardan birini Oxfam'ın ve e, WWF'in hayatı e, doğal hayatı destekleme vakfının e, liderlerinden birileri beraber ortak basın açıklaması düzenlediler toplantı salonunun olduğu yerde e, basın açıklamasında taslağın tamamen sassata olduğu üzerinden bir açıklama yaptılar taslağın gerçekten de hiçbir şey içermiyor hatta şu anda aktivistler arasında şu green ekonomi üzerine güzel bir geyik dönüyor green ekonomi diyor, diyoruz biz kendi aramızda yani doyumsuzluk, hazımsızlık ekonomisi aslında tartıştığımız tekniğli bir durum var burada. Hatta şey değil mi? Aç gözlük ekonomisi diye de çevirebiliriz. Evet, aç ekonomisi. Çünkü yani biraz aslında bu toplam bir şeye gidiyor gibi Ömer abi. Nasıl işte 1992'de sudebir kalkınmayı bir şekilde dilimize pelisent ettiler ve aslında kapitalizmi biraz üzerine örterek aynı şekilde devam ettilerse, şimdi aslında yeşil kapitalizmin çerçevesini oluşturuyorlar. Bunun buradaki insan merak et, farkında. Ee, ama yani ne yazık ki bu bu yöne doğru gidiyoruz artık. Yani sürdürülebilir kalkınmaya kimse inanmıyor. Herkes gülüyor, geçiyor sürdürülebilir kalkınma adı altında söylenenlere. O yüzden burada yeni bir çerçeve oluşturuyorlar. Sanırım yeşil kapı denizim dönemi başlayacak bundan sonra gibi görünüyor. Tabii sokaklar ee, etkileyemez de. Toplantıyı. Bir yani sorulması gereken ama cevabını tahmin edebileceğimiz bir soru sormak e, durumdayım ben de. E, şimdi Liderler Zirvesi bugün başlıyor orada değil mi? E, bu... ee, evet yani e, Türkiye saatine göre öğlen gibi başlıyor. Evet. E, bugün çok kalabalık devlet delegasyonunun üst düzey yetkilileri gelmeye başlayacak. Yani Öyle. senin de söylediğin gibi e, bu çıkan metin taslak metin e, asıl metin bu liderlerin e, bir arada e, ki işte müzakereleri sonrasında çıkacak deniyor. Bu çıkan taslak metnin oradaki aktivistleri memnun edecek şekilde e, değişikler içermesi mümkün mü bu saatten sonra? Bu saatten sonra hiç mümkün değil ne yazık ki ya şöyle bir şey var taslak metni siz de. taslak metinde net bir şekilde. Ne yapılacağı, hangi eylem yapılacağı Nasıl bu olayın finanse edileceği Dünyanın kurtarılması için Neler yapılması gerektiğine dair bir şey yok ee, Bence taslak metin Tek iyi bir tarafı var Son 20 yılda hiçbir şey yapmadık Bizi kabul etmiş durumdalar Son 20 yılda işte südürün kalkınma adı yap Yapılan şeylerin Hiçbirinin e, geçerlili Geçerliliğinin olmadığını kabulü var Bu yönden iyi bence Metin Ama onun dışında hiçbir tutar yanı yok ee, ayrıca ancak bu taslak metin geriye de gidebilir. Keza Amerika Birleşik Devletleri'nin de Çin'in de Avrupa Birliği'nin de bazı eee çekinceleri var. Mesela Çin halen yani bu taslak metinde bazı izleme değerlendirme ile ilgili noktalar var. Çin o noktada halen e, beni izleyemezsiniz, değerlendiremezsiniz gibi bir tabu takılmış durumda. ABD de diğer taraftan şey diyor. E, şu Çin e, tarihsel sorumluluk ve sorumlu kimdir? noktasında ABD yine e, kabul etmeme tarafında yani sorumluluğu kabul almamı tarafında o yüzden geriye de gidebilir yani tartışmaya. İleriye git doğru hiçbir umut yok. Geriye gitme ihtimali... ama yüksek gibi geliyor bana bir taraftan da. Evet yani bu işte gerek Independent'ta gerek BBC'de gördüğümüz böyle ama son dakikada umut var filan diye şeylerin artık sonuna gelinmiş olduğu. E, Görülüyor yani özel işte bilmem bilmem kaçıncı paragraftaki şu dilek şart kipini değiştirsek olur mu falan gibi tartışmalar yapacaklar. Bunu biliyoruz diye yazmış George Monbiot'a. da fakat de metinde okuduysanız sıra şey var çok fazla yani bazı e, paragraflar resmen dünyayı aynı anda işte bir kaptan mağara adamı gibi ya da süpermen gibi. Aynı anda her şeyi yapacağız. Ekonomik büyüme de olacak. Dünyayı da kurtaracağız. Şunu da yapacağız. Bunları da yapmamız gereken şeklinde bir sassı salarla dolu bir metin ve yani kafa da karıştıran bir metin. İçi tamamen yani, boş. Nasıl yapacağız hiçbir şey yok. De kötü bir metin. Evet fakat e, tabii bir senin de belirttiğin gibi benim de görebildiğim kadarıyla bir büyük faydası olmuş. Artık e, şey noktası, do, doyma noktasının aşılmış olduğu görülüyor. Özellikle işte senin biraz önce söylediğin yaptığın açıklama ya ilaveten o WWF'in kiminle beraber yaptı demiştin açıklamayı? Eee beraber yaptı. E, onun dışında işte Greenpeace'ten de Cuminaaydu artık tarihte görülen en büyük işte sivil haklar hareketinin Amerika'daki ya da Apa Güney Afrika'daki apartheid'in ya da kölelik hareketinin olduğu gibi insanlığın önündeki en büyük şeylerden birine karşı büyük bir sivil itaatsizlik hareketi başlaması gerekiyor diyorlar. Bu açıdan ilginç yani, olabilir. Ha, yani bir şey ekleyeceğim sözünüzü kesin. Artık bence de bu toplantıları izlemenin de bir anlamı kalmıyor. Gerçekten bu toplantılardan bağımsız, bu toplantılar öncesinde toplanıp tartışıp işte bu toplantılar devam ederken şunu istiyoruzdan öteye geçen bir hareketin başlaması gerekiyor. Çünkü bu toplantılar bence başlamadan önce karar verilen noktalara geldi ve artık ne dersek diyelim dinlemiyorlar artık. Yani o yüzden ee, kesikli olmayan sürekli olan bir eylemlilik bir sivri hareket haline geçmek gerekiyor artık. Çünkü başka türlü kurtuluş yok. 10 yılımız kaldı en fazla. evet. Evet hatta belki sekiz falan deniyor. Evet yani kadınların yürüyüşünden bahsediyor. Buradan görebildiğimiz dikkat çeken şeylerden biri binlerce kadının işte bu senin de demin sözünü ettiğin greed ekonomi gibi şeyleri artık son bir şey sis perdesiyle bunu doğanın tamamen piyasalaştırılması ve ortak varlıkların metalaştırılmasını örtbas edecek bir şeyi kabul etmiyoruz diyorlar. O enteresan bir yürüyüş. <gülüyor> evet evet. Ee, bir taraftan da şeyler de ee, Bir taraftan bugünkü olacak yürüyüş aslında çok enteresan olacak çünkü e, sanırım ilk defa çoğunluğunu Güney Amerikalıların yani yüzyıllardır sömürülen Güney Amerikalıların oluşturduğu küresel bir eylem olacak. O açıdan da ilginç olacak. Hem çok da renkli olacaktır tahmin edebileceğiniz gibi. Ee, bakalım yani burada işten işlem geçmiş durumda ne yazık ki toplantı açısından. Ama burada bir kıvılcım başlatabilirsek küresel düzeyde artık herkes onu konuşuyor. Küresel düzeyde sürekli bir hareket başlatabilecek bir noktaya gelebilirsek güzel olacak. Ee, aslında tek bir faydası olacak. Soka sokakta olmuş çünkü artık. Evet aynen öyle zaten dün de Bill McKibben burada bir toplantı... E dolayısıyla burada kendisiyle görüşme fırsatı da bulduk 350.org'dan. O bu sabaha karşı bizim saatte şimdi bu konuştuğumuz saatten birkaç saat önce Rio'ya gelmek üzere uçtu ve o da tamamen sokak üzerinde duruyor tabii ve mesela çok da devasa ama devasa derken hakikaten devasa bir 1 trilyon dolarlık banknot Copacabana şeyinde Plajına evet. asmışlar 350 organ, organ çalışanları ya da şeyleri işte aktivistleri ve bir makbubunda diyor ki Hı. Davut kesinlikle golyata karşı dün günün sözü de yapmıştık. Fosil yakıt şirketleri dünyanın en zengin sanayi ama eski hikayeler bize Davut'un, kadim hikayeler bize Davut'un kazandığını söylüyor. Bu yüzden umudu kesmeyelim demiş. Ama bu ancak büyük bir evet, kitle hareketiyle o, olabilecek. Bir taraftan işte. da ben size söyleyeyim şu anda bulunduğum noktadan da Ziyo Köyfezi'nin ortasındaki petrol çıkarma e, şeyini görüyorum. E, Kulesini görüyorum yani. Bir taraftan da öyle bir durum. Yani buralarda da yani Brezilya'da, da, Güney Amerika'da da gördüğüm kadarıyla birkaç şehir daha dolaştım ben geldiğimden beri. Yani burada da çok ciddi bir petrol çok ciddi bir büyümesi de var. Yani bu gelişmekte olan ülkelerin de bir şekilde sadece gelişmiyor olan değil, gelişmekte olan sözde gelişmekte olan ülkelerin de bir şekilde e, inanılmaz bir büyüme trendine ve doğa son girdiğini de girdiğinde belirtmek gerekiyor. Evet, yeşil ekonomiyle doğanın, yeryüzünün, toprak ananın hakları arasında kıyasıya bir savaşa doğru yani onların arasında bir ayrım yol ayrımına gelmiş olduğumuz ortada e, istikbal sokaklarda göklerde değil galiba da sokaklarda evet sokaktayız ee, iyi o zaman ne biz e, çok teşekkür ederiz takip etmeye e, yani bir, sen daha ordasın biz evet, hep buradayım ben. Toplantının sonuna kadar sonuna buradayım. Sonuna kadar şey yaparız. Yani mutlaka bağlantıyı sürdürürüz. Yeni özel bir Tabii gelişme ki. olursa bizi haberdar et ama arada gene tekrar hep Tabii bağlanacağız. Ki. Çok teşekkür ederiz Devin. Tamam. Ben teşekkür ederim Görüşürüz. Evet, Devin Bahçeci ile bu saatte de yapmak zorunda dedik çünkü çocuğu orada uyutmadık. Evet, <gülüyor> sabah ikisinde ayakta tuttuk ama ee, önemli bulunduğu yerden Önemli veri, bazı bilgiler so verdi evet. ver, Verdi ve verecektir de ee, Yani çok Çok ciddi bir Ayrım noktasına e, gidilmiş olduğunu Söyleyebiliriz o kadar ki mesela Pablo Solon Bir şeyin eski e, Bakanı Bolivya'nın e, Şimdi Focus on the Global South diye Çok kuvvetli Önemli bir e, sivil toplum kuruluşunun da başında bulunuyor kendisi. Bolivya'nın e, Birleşmiş Milletler temsilcisiydi. Evo Morales'i temsil ediyordu yani Bolivya hükümetini. E, ve şöyle bir giriş yapmış mesela Hoyes e, adlı Todavia adlı bir e, yayın kuruluşunda. Yani Peru'da binin üzerinde... Yunus yatıyormuş Yunus cesedi kıyıda e, plajın üstünde ayrıca da 5000'de pelikan leşi bulunmuş gene bütün bu, bu feci ölümlerin kitle ölümlerinin sebebi ne farklı açıklamalar var diyor bir tanesi bazıları işte e, offshore yani deniz açıklarında petrol aramasından dolayı oldu derken bir başka e, yorumcular grubu da bu kuşlar e, asıl yiyecekleri olan sardalyeyi bulamadıkları için e, gidiyorlar demişler yani neden çünkü iklim değişikliğinden dolayı kıyıdaki kıyı yüzeyindeki sular aniden ısınınca sardalyalar ya da anchoes hangi balıktan bilemiyorum o küçük balıklar yiyecekleri olan iki, iki hayvanın da beslenmesini sağlayan bu balıklar gitmişler ama açıklama ne olursa olsun son aylarda gerçek şudur ki demiş olgu şu ki Peru'nun kıyıları kapitalist sistemin şu anda doğaya yaptığı şeyin sessiz bir tanığıdır diyor çok Acıklı bir durum. Yani yeşil ekonomi dedikleri şey bir yandan doğayı aldatıp tamamen aldatıp ondan kar azami kar elde etmeye maksimum çalışırken. ya yani 1970 ile 2008 arasında e, dünya e, sistemi biyolojik çeşitliliğinin yüzde otuzunu kaybetmiş. Şimdi son hesaplara göre yani canlılar alemi yüzde otuz daha az canlı. Olmuş durumda Ve tropik bölgelerde Yüzde 60'a kadar çıktı Hesaplanıyormuş bu Ölümün hayatın kaybının Ve bunun da tesadüf olduğunu Söyleyemeyiz kaza sonucu kazara olduğunu Bunun aslında Doğayı bir Nesne şey olarak Ele alan ve bütün Kaynakları de, onun Doğanın kaynaklarını da bir sadece Ekonomik kaynak olarak görmeye çalışan çok yaşa. Hayır. Ee, öyle bir sistemin sonucu yani kapitalistler için doğa sadece bir sahip olunacak, mülk edinilecek, sömürülecek ve ondan sonra dönüştürülecek ve özellikle de kar elde etmek için elde iştirilecek bir şey halinde ediyor. Bu, bunun böyle gitmeyeceği aşikar çok ayrıntılı ve uzun bir yazı. Common Dreams'de gördük. gördük. Bunu, Bununla ilgili e, ve e, bu meselelerle ilgili işte sizin de az önce e, atıfta bulunduğunuz e, George Monbiot'un bir yazısı var. Guardian gazetesinden. Evet, e, önemli bir yazı Çok önemli bir yazı. Onun son iki paragrafını ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani yazın tamamını tabii ki burada veremeyiz. Başka çok çok önemli gündem maddelerimiz de var. Ama en azından bu blok içinde o iki paragrafı mutlaka evet, vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama ondan düşünüyorum. önce de bir ufak şey, ...fantezi cümlesi var... ...onu da ben söyleyeyim... ...yani bu zirveler... ...bankalar neden... ...çökmüşse bu zirveler de... ...aynı sebeple çöküyor ve işe yaramıyor... ...bu to toplantı ...toplantı yapıyorlar... ...son 20 yılda bu bir milyarderler... ...toplantısı... Şey, ...şöleni halinde geçiyor, ziyafeti diyor... ...yani büyük şirketlerle... ...çok zenginlerin... E, ...talebi üzerine hükümetler de bütün her türlü utanmayı bıraktılar. Kanunları ve düzenlemeyi, yönetmelikleri de çıkarıp tamamen bir insanın öbürünü yok etmesine yol açtılar. Yani şöyle bir durum oldu. Şimdi bu delegeler oturuyorlar. Şöyle bir hayal etmiş. Yükselen suların içinde son şeyi yemişler. Çi güvercini ama güvercin zeytin yaprakları sarması Güvercin sarması halinde yiyorlar ve koruyacağız diyorlar. Öyle bir manzara da çizmiş güvercin sarması, zeytin yapraklı. Fena bir imaj değil. İşte İngiltere zaten e, bu gibi şeyler tartışılıyor, o yüzden oradaki kendi gündeminden yansıtı vermiş. E, ama şunu sormuş son iki paragrafta, yani bizim bunca umutsuzluk, bunca sonuca bağlanmayan sürekli umutlarımızın yeşertilip sonra tekrar sonuca bağlanmayan konferanslarda söndürülmesi sonucunda sormamız gereken soru şu diyor. Herkes nerede? 19. yüzyılın büyük toplumsal hareketleri ve 20. yüzyılın ilk 80 yılının büyük toplumsal hareketleri artık e, ortalarda gözükmüyor ve gerelerine hiçbir şey gelmedi. E, mutlak gücün karşısında durmaya çalışan bizler e, yürüdüğümüz boş büyük mağaralarda Adımlarımızın yankılarını duyuyoruz diyor. Etrafımızda bir kimseler zaman, olmadığı için evet, diyor. bir zamanlar şeyken şimdi bomboş tenha mağaralara dönüşmüş durumda. Birkaç yüz kişi bir konu hakkında hakkını aramaya kalktığında meydana çıktığında mesela bu işgal hareketlerinin, oküpa hareketlerinin yaptığı gibi geri kalanlar sadece onların... Milyonların yapması gereken Milyonların çaba sonucu olabilecek Bir değişikliği tek başlarına yapmalarını bekliyor diyor. Oturup bekliyorlar Onlar başarsa ne iyi olur bu Gençler işte burada oküpaycılar Şunlar bunlar diye Kitle hareketleri olmadan diyor e Demokrasiyi tekrar canlandıracak Böyle bir e karşıtlık e Olmadan diyor Değeri olan her şeyin siyasi metinlerden Silindiğini görüyoruz Ama yine de harekete geçmiyoruz e Çünkü e belli ki Umut bizi sonsuza dek cezbediyor, baştan çıkartıyor diyor. İyifal ediyor. <gülüyor> evet. Ve e, hepimizin ucundan sallandığı ipin adı Umut diyor. Asılacaksan Umut sicimiyle asıl demeye getiriyor yani. Fakat bunun e, demokrasinin ölümü e, üzerine de fevkalade bir e, konuşmaya da tanık olduğum halkide ki de Heybeliada'da devam etmekte olan bir toplantı vardı. Onunla da ilgili birazcık daha sonra bilgi verme imkanı da bulabiliriz. Belki e, toplantının sonunda. Bugün devam ediyor daha. Orada e, çok güzel konuşmalar yapıldı. James Hansen açılış konuşması yaptı. E, ba Patrick Bartolomeos'tan sonra. E, ama e, en e, ilginç konuşmalardan birini de Bill McKibben yaptı. E, bir diğeri de Pratap Tercihin'indi. Guardian gazetesinde de yazan Corp Watch adlı çok e, sivil, önemli sivil toplum kuruluşunun. Ve burada konuşmamız gereken şey John Steinbeck'in gazap üzümlerinden de bir pasaj okuyarak aktardığı şey şuydu Tercihin'in e, Kim bu bankalar e, filan sorusuna o büyük toz e, büyük kuraklık zamanı Kaliforniya'dan göçün olduğu sıralarda e, bankalar insan değil ki diyor. O bir canavar onlar diye John Steinbeck'in yaptığı şeyi benzetmeyi bugün içinde büyük şirketler için yaptı. Ve demokrasiyi tamamen boğazlamış durumda olduklarını söyledi. Katılmamak çok kolay değil bu şartlar altında. Bir milyarderler şöleni halinde ceryan ediyor. Küresel Sorumluluk ve Çevresel Çevre Sürdürülebilirliği adlı konferanstan daha sonra da bahsetme fırsatı bulacağız. Açık Gazete Say We can work it out And get it straight Or say goodnight Beatles'dan We Can Work It Out adlı parçayla devam etti Paul McCartney konserlerimiz devam ediyor hem Beatles hem solo olarak Sir James Paul McCartney MBE On Ram FRCM bütün bu umvanlara da sahip 18 Haziran 1942'de doğmuştu bir kısmının yani, ne anlama geldiğini bilmiyoruz tabii. ben bilmiyorum en azından Beş de gerek yok sanıyor. Member of the British Empire'ı biliyorum ben bir tek. MBE'nin ne anlama geldiğini. Çok iyi bir ürün var değilmiş o yalnız. <gülüyor> evet, onu iade ettiler bir kısmı zaten ama... Yani en azından John Lennon kendisininkini iade etmişti. Evet, 60... Pardon, 70 yaşını idrak etmesi şerefine Paul McCartney'den... Ve Beatles'dan parçalar çalmaya devam ediyoruz. We Can Work It out da gene duruma her zaman uygun düşebileceğini düşündüğümüz mesajları içeren pozitif ve güzel bir şarkı. Bu Böyle şeylere de epey ihtiyacımız olduğunu da gizleyemeyiz yani. Çünkü ortalık fena. Gene gelmeyen gazetelerin arasından biz gelenlerden bakarak da Yolumuzu çizmeye çalışalım. Dün sizin sabah verdiğiniz bir haber tabii patladı. Ama ilginç aslında çünkü her zaman o beklendiğinden biraz daha farklı da bir yaklaşım olduğu görülüyoruz. Tepkiler biraz farklıydı. Tepkiler evet. Dağlıca baskından, karakol baskınından bahsediyoruz Türkiye'deki. Açıkçası e, yani biz kendi aramızda da konuşmuştuk burada ama e, şimdi bunu söylemenin hiçbir yani şey anlamında söylemiyorum bunu. Biz söylemiştik falan anlamına değil ama Türkiye'de yaşayan herkesin ve işte siyasi gündemi takip eden herkesin bir barış e, gündemi belirdiğinde böyle bir şey bekler hale geldiğini taraflardan birinden görüyoruz. Görüyoruz evet, maalesef e, gayet, öyle bir durum var. Evet. Yani ben de o, işte Heybeliada'da da. O haber geldikten sonra kiminle konuşsam aynı yani Türkiye ile ilgili yabancılarda dahil olmak üzere kiminle konuşsam aynı kanaati söylüyordu. Tabii beklenen bir şey olduğu söyleniyordu. Ama işte bu sefer gelen tepkiler en azından farklı olması. Evet. Yani Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde bir grup PKK, bir grup PKK'lı üç noktadan askeri birliğe saldırı düzenliyor karakola. Bölgeden gelen bilgilerde de karışık bilgiler Türkiye'den 8 askerin 18'de PKK'nın hayatını kaybettiği yolundaydı daha sonra askeri operasyonlarında sürdüğü haberi de vardı daha sonra bu rakamın daha da yükseldiğini gördük çeşitli gazetelerde Reuters'dan mesela büyük çatışmada PKK'yla 26 kişinin toplam öldüğünü söylüyordu Reuters de aynı haberi vermişti Güneydoğu'da ...26 ölüyle sonuçlanan hükümet kuvvetleriyle Kürt isyancılar arasındaki Türkiye'nin güneydoğusundaki çatışmalar diye CNN'in verdiği de 26 toplam kişiydi. Bugün sabah gazetesinde daha yüksek bir rakamdan bahsediliyor. Irak sınırındaki Dağlıca Tabur'una bağlı üst bölgesine... Sabaha karşı Kuzey Irak'tan gelen 50 kişilik bir grubun roket atar ve ağır makineli silahlarla 3 koldan saldırısında 2 saat süren çatışmada 8 asker şehit oldu, 19 asker de yaralandı şeklinde veriyordu haberi. Çatışma ve sonrasındaki sınır ötesi takipte 28 terörist öldürüldü, öldürüldü demiyor sabah etkisiz hale getirildi diyor. Savaş uçakları ve PKK'lıların geçiş noktalarını ve kampları da vurduğunu belirte, belirtiyor haberde. Yaralı askerlerden durumu ağır olan 5'i helikopterle Van'a sevk edilmiş durumda. Ölen askerlerin adları da Ali Gümüş, Ali Yasin er Osmanoğlu, Mustafa Türkmen, Umut Bulut, Samet Bütün, Yaşar Doymuş, İsa Sayın ve Cahit Kılıç. Evet, e, öğlen PKKların isimleri yok. Zaten sayıda beliridi şu anda. E, bir yandan da işte 300 kişilik bir grubun sarıldı falan gibi haberler var ama asıl belki e, bizim yoğunlaşmamız gereken çeşitli siyasi aktörlerden gelen mesajlar. E, evet, Bu üzerine. Evet, ona. Çok bence de en önemli kısmı ama şöyle bir e, radikalde top, bir toparlama şeyi yapılmış. ilginç aslında herkesin de biraz önce de söylediğimiz gibi herkesin aklına gelen olasılıklarla da bağlantılı. Yani bir sütuna süreci koymuş yıllar itibariyle bir çetele. E, onun karşısına da olayların tam karşısında da yıllar itibariyle sabotaj diye bir başka kolon sütun koymuş. Yani şöyle oluyor 1993'te Türkiye'de çözüme ilk kez bu kadar yaklaşmıştı Türkiye deniyor ve PKK'nın ateşkes ilan ettiği ve olağanüstü halin o halin kaldırılacağı açıklamalarından kısa süre sonra Bingöl'de silahsız 33 askerin kurşuna dizilmesi her şeyin tersine dönmesi yeniden silahların konuştuğu. Çok tartışılan bir olaydır bu. Hatta Abdullah Öcalan'ın da kendisinin de Dışında olduğu bir komplo olayından bahsediliyordu o zaman. Kendisinde öyle söylediği. 2008'e gelindiğinde Abdullah Gül'ün Ekim'de Kuzey Irak'ta diyalog kurulacağını söylediği haberi ve özel temsilcinin de Barzani ile buluşması haberinin hemen ardından Kasım'da 4 Kasım başında PKK Ak Tütün baskının, Ak Tütün karakolu baskını yapıyor. Bilanço da 17 şehit, 23 yaralı. 2009'da bu sefer 19 Ekim'de demokratik açılım kapsamında Habur'dan girişler oldu. Ve 34 PKK'nın serbest bırakıldığı haberi açılım meselesi bu. 19 Ekim'den sonra 7 Aralık'ta yani bir buçuk ay sonra Tokat Reşadi'ye de kontrol görevi yapan askeri araca ateş açılıp 7 askerin... Öldürülmesi olayı var. 2010'da Mayıs'ta sonradan kamuoyunda öğrenilecek olan Oslo'da müzakerelerin sürdüğü hükümetle PKK arasında. 2010'da da gene 30 Mayıs'ta yani çok 10-15 gün içinde İskenderun Deniz Komutanlığı'na roketli saldırıda 6 askerin öldürüldüğü 7'sinin yaralandı bir durum. 2011'e geçen seneye gelince yeni anayasanın konuşulması 39 bağımsız milletvekiliyle birlikte barış umudu yaşarmıştı diyor Radikal'in tutanak gibi yapmış. 2011'de Temmuz ayında da Silvan'da gündüz vakti saldırı olup 12 askerin öldürüldü. Karayılan haberim yok, Karayılan'ın haberim yok dediği şey ve 2012'de İktidarla muhalefetin buluşması Kılıçdaroğlu'nun girişimiyle e, sorunu ne, ol, ne pahasına olursa olsun Benim başkanlığıma genel başkanlığıma mal olursa da olsun çözeceğiz şeklindeki açıklamasından sonra Başbakanın da kabulüyle görüşmeler başlamıştı Arkasından da bağımsız milletvekili Leyla Zana'nın bu güçlü bir hükümet Erdoğan hükümeti çözer bunu demesinden sonra Umutların yükseldiği anda Aynı film bir kez daha sahneye kondu diyor. Saldırının merkezi 2007'de olduğu gibi yine Dağlıca ydı. Evet. Bunun tabi detaylarında da şeyler mesela Ahmet Altan da taraf gazetesinde Silvan Apo'yu minder dışına atmıştı. Dağlıca da Yılanı minder dışına atıyor diyor. Yani PKK'nın barıştan söz eden liderleri bizzat PKK'nın içindeki bir güç tarafından önemsizleştiriliyor. İnanırlı, i̇nanırlıkları Yok ediliyor müzakereler dışına itiliyor Avni Özgürel'e de Biz karakol baskını yapmıyoruz Diye konuşan Karayılanın bu sözleri Özgürel'in Neşe Düzel'le yaptığı konuşmada Taraf gazetesinde Kamuoyuna açıklandıktan sonra 24 saat geçmeden PKK büyük bir karakol baskını Gerçekleştirdi diyor Peki te, aktörlerin konuşmalarına bakalım demiştik evet en önemlisi e, sanıyorum e, BDP Genel Başkanı Serahattin Demirtaş'tan geldi e, her türlü PKK'nın her türlü silahlı faaliyetin son vermesi çağrısında bulundu hükümette operasyonları durdurma çağrısı bulundu siyasi çözüme şans tanınması e, çağrısı yine yapıldı Silahla hükümet de PKK'da sonuç alamaz e, demiş. Yani, o zaman yani. bu gençler neden ölüyor şeklinde bir e, açıklama. Evet grup toplantısında mecliste yaptığı konuşmada güne ölüm haberleriyle başladık demiş. Hatay ve Dağlıca'da şehit olan askerlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabır dilemiş. Ölmenin ve öldürmenin hiçbir sorunu çözmediğini söyledik. PKK her türlü silahlı faaliyetlerine son versin, hükümet de operasyonlarını durdursun, siyasi çözüme şans tanısınlar demiş. Dokuz annenin yüreğine kor düştü. Bu ölümler karşısında sessiz kalmak, çözüm için çaba sarf etmemek bizi insanlığımızdan uzaklaştırır diyor. Anaların gözyaşını dindirmek için bu savaşı durdurmak ve bitirmek dışında hiçbir seçeneğimiz yoktur. Bu savaş bitmedi bitmeli ölümler durmalıdır gençlerin birbirini öldürmesine seyirci kalınmalı, kalınmamalıdır diyor radikalden görebiliyoruz bu haberi Allah'ını seven bu ateşe bir damla su döksün demiş Böyle bir Dilek <gülüyor> konuşmuş ama önemli bir konuşma yapmış Evet, Özgür Gündem Gazetesi de sür manşetinde savaş tırmandı diye vermiş aslında. Ne, ne tür bir dil kullanmış o da? Çatışmasız gün geçirmeyen Cölemerk'de, çölemerik Hakkari, savaş tırmandı. Oramar'da askeri birliklerle HPG'liler arasındaki çatışmada 8 asker yaşamını yitirdi, 16 asker yaralandı. Yerel kaynaklar ölü sayısının daha fazla olduğunu bildirdi diye de bir sürü manşet haber vermiş Özgür Gündem gazetesi. Evet başbakanın da e, konuşması önemliydi. E, başbakan da atılmamış adımlar varsa atarız, e, er ya da geç sonuca ulaşacağız e, demiş. Yani konuşmanın e, içeriğinden sadece e, silahla e, yapılan. ...mücadeleden bahsetmediği... ...izlenimi edin, ediniliyor. E, yapılacak tek şey... ...silah bırakmaları... E, ...diye konuşmuş... ...böyle bir... ...şey bırakmış, kapı bırakmış... ...açık... Bu kendisi Diyelim. G20 toplantısında... Erdoğan ...Meksika'da... Bu tür saldırılar çözüm umutlarını asla yok etmeyeceği gibi... ...bizi çözüm kararlılığından da asla vazgeçiremeyecektir. Bir yandan terörle mücadele etme bir yandan da Demokratistan'a daha ileri seviyelere de taşımaya devam edeceğiz diye konuşmuş. Yani şey mesajı burada bence önemli. Tabii ne kadar uygulanacak bilemiyoruz ama uygulanmakta olanla da e, çelişkisi düzeyini bilemiyoruz ama. Evet yani parlamentoda grubu olan siyasi partilerle atacağımız adımlar çerçevesinde bu işi er veya geç başaracağız demesi Önemli, evet, burada tabi somut adımlar e, beklenir bundan sonra işte örneğin KCK e, meselesinde olduğu gibi e, daha doğrusu olmadığı gibi olması gereken evet, gibi. E, Asker operasyona meraklı bekliyorum. değil demiş. E, teröristlerin yapması gereken tek şey silah bırakmaktır şeklinde bir konuşma yapmış Recep Tayyip Erdoğan başbakan siyaseten çözeceğiz demeye getiriyor fakat ilginç de bir benzerlik yani bir paralellik çekilmiş ne zaman yurt dışına gitse saldırı oluyor diye de bir küçük haber kutusu buna dikkat çeken bir haber kutusu var tarafta Son yıllardaki büyük, benzer büyük saldırıların Kürt meselesinde çözüm ve tartışmaların yoğunlaştığı ve Erdoğan'ın yurt dışında olduğu sıralarda gerçekleşmesi dikkat çekiyormuş. Birkaç örneğini vermiş. 2004'te Amerika'da Erdoğan George W. Bush'la görüşürken PKK 5 yıllık ateşkesi bozduğunu açıklayıp eylemlerine başlıyor. 2008'de Türkmenistan gezisi Ekim'de o Aktütün saldırısı gerçekleşti. 15 askerin hayatını kaybettiği 2009'da 7 Aralık'ta Obama ile görüşmesine saatler kala Reşadiye saldırısı gerçekleşmiş. 7 askerin yaşamını yitirdi. 2010'da Güney Amerika girişisi sırasında İskenderun'daki saldırıda 6 askerin hayatını kaybetti. eee o zaman enerji ve tabi kaynaklar bakanı Yıldız da saldırının, saldırının zamanlaması manidar diye konuşmuş Duyar duymaz ilk aklıma sayın başbakanlığımızda çıktığımız Brezilya Şili seyahati geldi O zaman da 9 asker şehit olmuştu demiş Böyle bir paralellik de var Başka bu konuyla ilgili İsimlerden de bazı şeylerden bahsedebiliriz. Mesut Barzani, Irak Kürdistan'ı lideri Mesut Barzani'nin Hakkari'deki saldırıyı kınadığı haberi var mesela. Saldırıların her tarafa zarar verdiğini tekrar ediyoruz. Bu olaylar barışçıl çabaları bertaraf ediyor demiş. Yani Bunun da aktör diye söylememizin sebeplerinden biri de PKK'nın silah bırakması görüşmelerinde ara buluculuk yapmakta olması o yüzden önemli sayılabilir. Leyla Zana'dan herhangi bir ses var mı diye baktım henüz yok herhalde. Kılıçdaroğlu ne demiş? O da çözümü savunmuş. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu 20 yaşındaki askerlerin şehit olmasında bizim sorumluluğumuz yok mu? Siyaset bunun için ne yapıyor? Siyaset bunun için ne yapıyor şeklinde? Evet. Bir yandan da yani sadece işin işte silahlı çalışma boyutu bir yandan devam ederken bir yandan da işte bu son üç, hatta dört yıldan beri neredeyse devam eden KCK operasyonları meselesi var. O da işin Siyaset imkanını ortadan kaldırmaya yönelik bir sürece benzediği için iyice işte belediye başkanlarının bir bir alındığı seçilmişlerin vesaire bir bir alındığı bir ortamda belki eğer bir çözüm yolunda adım atılmak isteniyorsa oralarda bu gibi uygulamaları son verecek düzenlemelere gidilmesi öngörülebilir bilemiyorum. Evet ben de. bunu Mitat Sancar'la da birazdan bazı ayrıntılarını konuşmaya da devam edeceğiz herhalde analizleri. Bu arada iki önemli haberden daha bahsedelim. Daha sonra 9.30-10 arasında da devam etme şansımız olur diye bakıyorum. Birisi bu cezaevlerindeki yangınların, isyanların giderek artan sayıda görülüyor olması bu önemli bir mesele. Yani başka yerlere de sıçradığına dair başka illerdeki hapishanelere çünkü hepsinde de koşulların berbat olduğuna dair haberler var. Yani Urfa, Antep, Osmaniye ve Adana'nın ardından Karaman cezaevinde de isyan çıktığı haberi var. M tipi cezaevinde yaklaşık 250 kişinin kaldığı cezaevine ambulans ve itfaiye ekiplerinin Sevk edildiği korkunçta fotoğraflar tabii gene bu şey kuleleri silahlı nöbetçiler projektörler böyle teller kendi teller siluetler arasında bu fotoğraflar arasında Karaman valisinin açıklamasına göre cezaevindeki iki koğuşta B2 ve B6 koğuşlarında yangın çıktığını ama hayati tehlikesi olan ya da yaralananın olmadığını söylemiş. Diyarbakır, Siirt ve Mardin'in Urfa cezaevinden farkı olmadığını da söyleyenler, beyanete söyleyenler var. İnsan Hakları Derneği'nden ve Mazlum Der'den Öztürk Türkdoğan ve Selahattin Çoban, biri Öztürk Türkdoğan İnsan Hakları Derneği'nden, Mazlum Der'den de İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği'nden de genel başkan yardımcısı avukat Selahattin Çoban. İkisi de başka e, sorunların diğer e, cezaevlerindeki koşullardan farkı olmadığını ve dolayısıyla da bunun anlaşılabilir olduğunu söylemişler. Kapasitenin çok üstünde mahpus. Tüm Türkiye cezaevlerinde de bu sorunun mevcut olduğu 3-4 katı doldurulmuş kapasitelerin istiyabı hadlerinin ve hükümet insanları hürriyetinden mahrum bırakırken insanca yaşam koşullarını da sağlamak zorundadır. Bunu gerçekleştiremiyorsa insanları serbest bırakması gerekir. Bırakmalı demiş. Böyle vahim bir durumla karşı karşıyayız. Bu haber böyle. Bir diğer önemli haber de belki onu sonra biraz daha etraflıca verebiliriz. Adnan Keskin'in taraftan verdiği haber... Devlet sırları kanunu çıkıyormuş bugün yasalaşıyor. 50 yıl boyunca nelerin devlet sırrı olduğuna Erdoğan'ın başkanlığında bir kurul karar verecekmiş. Lezzetli bir haber değil mi? Çok. Bugün yasalaşmasına kesin gözüyle bakılan bir yasa tasarısı. Başbakanın başında olduğu ve bakanların da bulunacağı bir kurula veriliyor... Sırların Efendisi başlığıyla vermiş bunu da manşetten Taraf Gazetesi. Buna da değinme fırsatı bulacağız. Açık Gazete Mitat SANCAR'la Hayat, Hukuk ve Siyaset Üzerine Konuşmalar Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, gene... Yine hemen hemen herkesin bekledi beklemese bile şaşırmadığı, şaşırdığını söyleyemeyeceğimiz bir saldırı oldu. Herhalde bunun üzerinde biraz durmamızda yarar var. Evet. Öyle gerçekten. Yani bugünkü yazıda da söyledim. Ee, biraz ortam düzelmeye, e, rüzgarlar olumlu esmeye başladığı anda bir tedirginlik başlamıştı. Eee bir saldırı, bir provokasyon bir şeyler bekliyordu pek çok kimse herhalde. E, bu sorunu takip edenler özellikle biliyorlar. E, Yaşı verenler zaten yaşadılar bunları. Ne zaman işte çözüm barışçıl siyasi çözüm önünde bir e, ortam oluşsa, bir hava oluşsa mutlaka bir şeyler gelecek ardından e, bu süreci baltarı yani daha ya da havayı bozan bir olay, bir gelişme, bir eylem, bir saldırı, bir çatışma herhangi bir şey olacak diye e, bir beklenti, bir kaygılı beklenti bekleme hali oluşuyor. Ve daha saldırısı da e, çok gecikmedi istedik. Ay yani tam böyle e, birkaç gün e, olmuşken henüz e, gelişmelerin daha iyiye doğru gitmesi e, konusunda. Daha önce saldırısı gerçekleşti. Çok tatsız pek çok açıdan can sıkıcı, tabii, can kayıplarının olması açısından da son derece üzücü bir olay. Sadece bu olayda hayatını kaybeden askerlerin ya da bir bütün olarak insanların durumu değil üzücü olan. Böyle bir olayın ölümleri. Devam ettirecek bir dönemin de e, yeniden e, yoğunlaşması sonucunu doğuracak olması daha doğrucu. Da ya yani böyle bir etki yaratma ihtimali var çünkü umarım e, bu olaya rağmen, bu saldırıya rağmen e, silahların susacağı bir e, bir döneme girmek için çalışmalar e, askıya alınmaz. Evet buna gelen tepkiler de aslında biraz ilginç sayılabilir. Yani belli başlı aktörlerin bu barış kararlığını sürdürebileceklerine ilişkin ipuçları yakalayabiliyoruz. Yani gerek başbakanın kendisi de dahil olmak üzere BDP başkanının. Erdoğan'dan sonra bir de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nda çözümde ısrarcı olduklarını söylemeleri bir miktar umut verici mi diyebilir miyiz? Evet yani o açıdan e, hakikaten e, umut verici bir, e, e, bir bir durum var diyebiliriz. Yani bir defa Selahattin Demirtaş'ın açıklaması önemliydi. Her ne kadar bazıları bunun e, ilk defa olmadığını Demirtaş'ın buna benzer çağrıları daha önce de yaptığını BDP'nin ve, ve, ve bu tür çağrıları e, ya zaten geçmişte de e, yaptığını söyleyenler var. E, her ne kadar bunlar söylense de ben dünkü Urgu e, Üslup ve Havada Demirtaş'ın söylediklerinde bir yenilik görüyorum. Yani daha e, doğrudan daha kapsamlı ee, ve e, daha e, desem, içten bir çağrı o. Yani biraz daha kaygıları artmış bir siyasi e, liderin e, dili ve e, ifadesi vardı bir taşta e, Daha ağırlıklı, daha ciddi bir çağrı olarak değerlendirdim e, Demirtaş'ın dünkü sözlerini evet, siya, siya, tarafı, siyasi e, çözüme şans tanısınlar diye altını çizerek vurgulamış bir de e, her türlü sor silah, Evet veremede, gerektiğini evet. E, söylüyor şimdi orada bir ayrım yapmak gerekiyor tabi yaptığı çağrı e, silahların susması yönünde bir çağrıdır FKP'ye silah bırak çağrısı yaptığı şeklinde aktarıyorlar ama e, silah bırakmayla silahların susması aynı şeydir ve Türkiye'de bu ikisi arasındaki ilişki e, çok e, sağlıklı kurulmadığı için de bir türlü e, görüşme, müzakere süreçleri e, tam e, sağlam bir raya oturtulanıyor. Yani silah bırakmak e, hakikaten bir e, metodolojisi e, olan e, belli bir sistematik içinde yürütülmesi gereken e, bir meseledir ve e, bir örgüt kendiliğinden e, silah bırakırsa ne ala ama silah bırakmadığı takdirde bunun nasıl olacağına dair e, dünya tecrübelerinden ve literatüründen e, aklın kendisinden üretebileceğimiz çeşitli ilkeler ve yöntemler var tabi. Bunlar olmadan da silahların nihai olarak susması pek kolay olmuyor. Şimdi başlayan olumlu hava yani ya da başlamakta olduğunu gördüğümüz süreçte esasen buna dönüktür. Ee, yani Kürt sorununda çözüm diye söze başladığımız zaman kastettiğimiz asıl şey artık silahların nihai bir şekilde susturulması meselesidir. Yani daha acıksa bir o meselesi. Çünkü o, o kadar belirleyici hale gelebiliyor ki yani silahlı çatışmalar veya PKK'da silahlı eylemleri ya da PKK'ya yönelik operasyonlarda yaşananlar. Evet. Son birkaç aya bakalım. Hani, e, Kürt ile ilgili bazı adımlar atılıyor, bir şeyler yapılıyor, konuşmalar oluyor, tartışmalar oluyor ama Kürt sonunda gündemimizi belirleyen esas Olaylar e, silahların e, konuşulmasının sonucu olarak yaşanan olaylardır. Uludere operasyonlar e, kapsamında, bağlamında veya o çerçevede, o gerekçeyle her neyse sonuçta silahın konuştuğu bir, e, bir yöntem uygulandığı için yaşanan e, bir e, faciadır, bir katliamdır. E şim, onlar önce Silvan da öyle e şimdi e, dağılacak yine öyle o nedenle hani güç sorununda çözüm dediğimiz zaman e, gerçekten bunun en önemli şartının ve boyutunun e, PKK'nın silahlarını bırakmasını sağlayacak bir e, usul yöntem e, belirlemek ve bunu uygulamak bunu kasted kastediyoruz esas olarak Ardından gelecekler var tabii. Türkiye kürt çözümüyle ilgili tartışmalarda bundan birkaç yıl önceki noktada değil artık bunu kabul etmek gerekir. Yani pek çok konuda tabular yıkıldı. Tamam bir sürü adım çok mütevazı görülebiliyor hatta manipülatif sayılabiliyor ya da araçsal bir. Ee, anlayışla yapıldığı iddia edildi biliyor ama sonuçta oluyor yani TRT şaş bile bu kadar çok e, üzerinde e, hani üzerinde kötü söz söylenen ya da e, reddedilen özellikle bir siyasi hareketi tarafından e, tehtehanlaştıran TRT şaşım bile kült sorunun gözübine e, sosyolojik de, e, e, zeminde ciddi bir katkı sunduğunu düşünüyorum. Yani siyasal değeri ile sosyolojik anlamı arasında bir ayrım yapabilmemiz gerekiyor bu tür gelişmeler. Evet. Peki şimdi bundan sonraki gidişatı nasıl yorumlayabiliriz her zaman Klasik maalesef soru. Evet. Yani yani şimdi bir defa bu yapılan çağrılar anlamlı. Selahattin'in bir taşıt çağrısı anlamlı. Başbakanın ilk tepkisi yine anlamlı. Yani olumlu anlamda. Evet. Anlamlı. Yani evet. er veya geç bu işi başaracağız demiş. Evet. Bu işi başarı için artık iki farklı, birbirinden farklı, farklı olmakla kalmayan birbirini birbiriyle çelişen yaklaşımı aynı anda uygulamaya çalışmaktan vazgeçmesi gerekiyor hükümetim bana göre. Yani bir yanda hani operasyonlar sürecek bir yanda müzakere yapacağız diyor ya zaten bu, bu, bu tür yani onu dereyi de dağılıncayı da yaratan bu operasyon ortamının e, ve e, bu, hani, bu çatışmaların e, zeminini hazırlayan çeşitli askeri faaliyetlerin devam ediyor olmasıdır. Yani bu dağlıcıyı haklı çıkaramaz hiçbir şekilde. Çünkü operasyonlar yapılıyor. O nedenle e, böyle bir cevap verdik. Mealinde bir açık olası var. gelin yani silahlı kanadını. E, ama e, hani bu, bu elbette bir gerekçe değil. Yani Duran Kalka'nın e, pardon baş zerdalın açıklamaları e, da biraz sonra değineceğiz bunun ne anlama geldiğini e, onlar da e, esas olarak operasyonlar devam ederse bu tür eylemler de olabilir e, olacaktı de, demeye getiriyor. Öyle Bazı mi? Baş mı Onu atlamışız biz de söylemedik evet. Baş zerdalın önemli bir açıklaması vardı önceki gün hmm. onun da anlamına ya da hani ne gibi etkileri olabileceğini o tavrın ee, değinelim zaten. Şöyle tekrar sırayla gidelim. Birincisi evet e, siyasi partiler, e, iktidar ve muhalefet partileri yani AKP, CHP ve BDP e, siyasi çözüm arayışından vazgeçilmemesi gerektiğini, silahların susması için çalışmaların devam etmesi e, gerektiğini e, belirtilen açıklamalar yaptılar. Bu önemli. Bu önemli. Çünkü Silvan sonrası başbakan oldukça sert bir açıklamayla bundan sonra artık hani, e, siyasi var işlerden vazgeçtiği anlamına gelecek bir e, açıklama yapmıştı. E, şimdi öyle değil. Sonuçta dağlıca da yani önceki gün yaşanan e, olay da bir tür Silvan'dır. Evet. Yani Silvan'dan farkı yok. İşte itibariyle. hatta bana göre Silvan'dan daha açık bir e, e, yanı da var, daha farklı bir yan olarak şunu söyleyebilirim iki olay arasında Silvan'la ilgili olarak PKK e, yöneticileri özellikle Murat Karayılan e, bir üzüntü veya sürekli bir şekilde dile getirdi bunun sistematik planlı bir e, olay olmadığı. Arazide askerle karşılaşma sorucu yaşanan çatışmadan kaynaklanan bir e, e, durum olduğunu söylüyordu. Oysa e, daha lıca e, sistematik planlanmış bir saldırı. Yani hani Silvan için e, bu e, bunu açıkça söylemiyor. Bunu açıkça kabul etmiyor PKK ama e, daha önce için başka bir açıklama yapma imkanı yok. Bunun e, hani, planlı bir eylem bir saldırı olmadığını söyleyelim. Zaten HPEG'de bu duştendi. E, kendilerinin bir eylemi olduğunu söyledi. E, tam da bu eyleme denk gelecek şekilde muhtemelen bir süre öncesinde yapılmıştı. Çok kısa bir süre öncesinde. Bağaz Erdar ya yani bu, bu, bu, bu tür eylemleri tarif edercesi ne saldırılarının devam edeceğini dilenişi yükselteceğiz şeklindeki sözlerle e, anlatıyor ama oldukça sen bir üslubu da var çok e, tehditler de var falan e, önemli bir açıklamaydı çünkü bundan. E, Birkaç gün önce bu açıklamadan birkaç gün önce Avni Özgünen'in Murat Karayal'ın evet. yaptığı röportaj vardı. O röportajın dili, üslubu ve havası ve içindeki açıklamalar e, ile bazı yerlerin açıklamaları dili ve üslubu arasında çok bariz bir fark. Var. Evet, yani e, Kara Yılan özellikle gayet ılımlı sayılan mesajlarla evet. bir barış havası oluşturmaya e, evet, yöneldi yani deniyor. Evet. Eşilvan evet. e, olayından söz ederken de büyük üzüntü belirtiyor ve Silvan'ın kendisi için e, bir derin yara olduğu, e, olduğu anlamına gelen sözler sarf ediyor. Yani bu olmamalıydı. Bunu hani ben e, talimatını ben vermedim ama ben de diyemedim. Ondan dolayı da çok üzgünüm şeklinde şeklinde e, basitleştirebileceğimiz sözler söylüyor. Demek ki Sinman'ı kendisinin de sorumlu olduğu bir olay olarak değerlendiriyor ve e, çok büyük tarihsizlik çünkü süreci baltaladı diyor. Yani ee, Kara İran kendi örgütünden gelen bir eğilimin ya da kendi örgütünün engelleyemediği, engellemediği ya da engelleyemediği. Evet. Bir çatışmanın barış sürecini bitirdiğini en azından Ostada başlayan süreci bitirdiğini açıkça itiraf ediyor. Söylüyor bunu. Bu açıklıkta da daha önce söylememişti. Yani ben hani yine bu, bu başka türlü okuyan çalışanlar oldu bu röportajı. Efendim Karayılan yeni bir şey söylemiyor. Evet. Eski açıklamalarının bir kısmını tekrar ediyor. O doğru. O anlamda yeni bir şey yok. Ama bence yeni bir vurgu yeni bir hava var Silvan olayına dair değerlendirmesinde Karayılan'ı. O da bu süreci biz engellemeliydik. O Çatışmayı her neyse ya da saldırıyı e, engellemeliydik. Çünkü o Oslo'da başlayan ve sonuca çok yaklaştığımız bir çalışmayı bitirdi diyor. Hem Oslo sürecine çok büyük değer biçiyor. Hem Oslo sürecinde çok önemli bir noktaya geldiklerini, Neredeyse barış e, artık tamam oldu havasına girdiklerini söylüyor hem de Silva'nın kendisinin engellemesi gereken ama engellemediği bir olay olarak bu süreci bitirdiğini söylüyor şimdi hakikaten önemli bir e, e, şey söylüyor önemli bir havada söylüyor buna e, eski sözlerinin tekrarı demek bana e, doğru gelmiyor o, e, yeni bir hava vardı yeni bir üslup vardı Şimdi böyle bir e, liderin yani lideri bu şekilde açıklamalar yapan bir örgütün bu açıklamalar yayınlandıktan bir iki gün sonra bu sözleri adeta yalanlayan bir eylem gerçekleştirmesi de çok derece düşük atman. bir ihtimal değil mi evet e, hayır şöyle düşük <gülüyor> bir ihtimal değil. Bunu nasıl yorumlamamız gerekiyor sorusunu bu durumda sormalıyız. Hani şeyi sorduk ya başta ne olabilir bundan sonrası ilişimidir. Elbette e, AKP, CHP, BDP'nin e, tavrı kadar PKK'nin ne yapacağı da önemli. O nedenle e, hani e, bu iki açıklamayı karşılaştırarak bundan ne gibi çıkarmalıyız sorusunu e, soruyoruz ve buna şimdi cevap aramaya çalışıyoruz diye. Hani kalan süremizde buna dair değerlendirme yapalım. Evet. Yani diğer aktörlerinden de birer kelimeyle bahsedecek olursak işte yani silah bırakma görüşmelerinde ara buluculuk yapan Mesut Barzani de Irak Kürdistan lideri de kınamış saldırıları evet. barışçılığı yani o da. E o... devrede olduğu yazılmış, çiziliyor. O da zaten bunu sakladığı Leyla Zana evet. önemli bir çıkış yapmıştı. Bu da Kürt siyasi hareketi e, çevreleri açısından e, önemli ve e, yeni sayılabilecek bir durumdu. Yani e, silahların susturulması ve Kürt sorununda demokratik çözümün e, iyice e, oturması e, ve ilerlemesi konusunda... E, Başlıca aktörlerin olumlu açıklamaları. Var. Evet, kızlar. Irak en da. azından niyet var ve faaliyetleri de var bir kısmının. Şimdi gelelim e, PKK'nın durumuna. Evet. E, Şu şö şöyle bir ihtimal ya iki ihtimal söz edilebilir. Bir defa Murat Karayelan'ın üslubuyla Bahuz Erdanın üstübu ve sözleri karşılaştırıldığında bunlar arasında büyük fark var. Böyle bir fark neyle izah edilebilir? Yani e, üstelik bunlar çok yakın zamanda e, neredeyse aynı birbirini takip edecek şekilde yayınlanıyor. E, bir açıklama işte biliyorsunuz bir iyi, polis kötü polis rol paylaşımı e, şeklinde bir e, değerlendirme yapılıyor. Yani e, Karayılan'ın da bazı Erdoğan'ın da aslında birbirinden farklı düşünmediklerini sadece birinin kamuoyuna iyi mesajlar verdiğini diğerinin de kendi tabanına e, onların duymak isteyeceği sertlik mesajları verdiğini e, söylüyor bir, bir değerlendirme. Evet. Şekli böyle. Söylüyor bazıları bunu böyle söylüyorlar. Ben e, doğrusu e, öyle düşünmüyorum. Yani ortada iyi polis kötü polis rol paylaşımı olduğunu e, do, ve e, hani, e, bilinçli bir e, şekilde böyle farklı açıklamalar yapıldığını düşünmüyorum. Ben PKK içinde e, ayrışmanın, fikir ayrılığının, e, yöntem e, tercihi konusundaki ayrılıkların e, ilk defa e, bu olayla bu olay üzerine yapılan açıklamalarla daha bariz bir hale geldiğini düşünüyorum. Yani, eğer Karayılan Dağlıcan'ın emrini vermiş veya onun onayını vermişse hı hı. o zaman Avni Özgür'e e yaptığı açıklamalar e, samiyetsiz e, demek zorundayız. Yani öyle konuşan bir liderin dağılıcıyı e, asla tasvip etmemesi gerekiyor. Böyle bir eyleme izin vermemesi gerekiyor. Bırakalım emir vermeyi izin vermemesi gerekiyor. Engellemek için her şeyi yapması gerekiyor. Evet. E, e, şimdi e, o açıklığı yani e, e, röportajdaki e, Karaylan e, dediğim gibi çatışmayı ya da saldırıları önlemi, hani bırakın saldırıları, çatışma olmaması için birilerimizden geleni yapıyoruz diyor. Ve Silvan'dan bu yana da e, özel olarak sistemli, planlı bir saldırı, karakol baskını vesaire yapmadıklarını, bundan ısrarla kaçındıklarını vurguluyor ve bu olay oluyor. Şimdi ya gerçekten hani çok büyük bir e, demagog diyeceğiz e, Karayılan'a. Ben öyle düşünmüyorum. Öyle olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten o röportajı samimi bulduğumu hemen söyleyeyim. E, Karayılan'ı inandırıcı bulduğumu da söyleyeyim. O açıklamalarında. O zaman geriye başka bir ihtimal. Akla başka bir ihtimal evet, geliyor. O da, Nedir? O da işte bazı Erdoğan'ın ee, başını çektiği bir çevrenin PKK içinde e, farklı bir yöntem ve çizgi izleme e, taraftarı olduğudur. Yani Bağız Erdal askeri kanadın yönetimindedir. Ee, Murat Karaylan e, PKK'nın bütünlüğün e, bir numarasıdır şu anda. Yani fiilen bir numarasıdır. Çünkü resmen bir numarası kendi içlerinde öcalandırır. O zaman ikisi arasında ciddi bir ayrışma ayrılık olduğu ihtimali daha güçlü hale geliyor. Ee, eğer öyleyse, önerideki süreç oldukça karmaşık geçebilir. Yani PKK içinde bu ayrışma daha da derinleşir ve farklı şekillerde, bu daha önce gibi eylemlerle dışa yansırsa, o zaman e, oldukça hakikaten e, kaygı verici e, bir döneme gireriz. İşte tam bu noktada e, yıllardır söylenen e, hatta Cevat Eleş'in çok e, çok veciz ve biraz da acı bir ironi ile söylediği bir e, söz vardır. Diyor ki PKK bölünürse AKP de bölünür, Türkiye de bölünür. Şimdi e, Hani burada bir ayrılık bir bölünme doğru e, açık veya örtülü. Dışa yansıyan veya içeride bir şekilde bizi tutulmaya çalışılan bir ayrışma olursa e, o zaman paygı verici ciddi e, olaylar yaşama ihtimalimiz de yükselir. İşte bu noktada Öcalan'ın devreye girmesi e, büyük önem taşıyor bence. Yani Kakayı böyle bir ayrışmadan e, alıkoyacak ya da böyle bir e, yoldan e, çevirecek tek kişi var görünüyor şu anda. O da Öcalan'dır. E, Öcalan da yaklaşık 10 aydır. E, ağır bir tecid altında tutuluyor. Evet, ve, ha, haber e, bile keşfede... edinlemiyor. Evet. Hakkında bir haber bile anlamıyor ne oldu. E, evet, dolayısıyla e, hani bu e, Burada biraz önce Hikmet'in hani izlediği politikaların birbiriyle çatış yöntemler içerdiğini söylemiştik ya evet. yani Öcalan'ın devre dışı bırakarak PKK'nın zayıflatması ya da nasıl davranacağını bir süre gözlemlenmesi hedefleniyordu. Satır aralarında yapılan açıklamalardan onu anlıyorduk. E şimdi Öcalan'ın devre dışı kalmasının PKK'da bu tür ayrılıkları daha çok teşvik edeceği de tahmin ediliyordu. E, e, şimdi bu, bu PKK'nın bölünmesiz noktasına varmaz sanmıyorum. Çünkü o büyük Osmanlıca lan ayrılığı bile e, PKK'yı bölemedi. E, gene bir bölünme olmaz ama e, içeride bir ayrılık farklı yöntemleri tercih eden çok başlılık ya da iki başlılık oluşursa bile kontrolsüz eylemlerin veya bir tarafın barış için uğraşması sürerken diğer tarafın bunu bağlatlayacak eylemler yapması söz konusu olabilecektir. Başka şeyler de söz konusu olabilir. Yani bölge dengelerine göre Çeşitli aktörlerin PKK içindeki bu ayrışmayı e, kullanması, kendi lehlerine çevirmek istemesi gibi durumlar da yaşanabilir. O nedenle PKK gibi çok kapsamlı, çok sayıda askeri ve siyasi kadrosu olan, örgütlenmesi, bağlantısı olan bir örgütün barış sürecinde e, yekpare davranması son derece önemli. Yani güçlü bir liderle, liderin yönetimi en azından yönetimi altında olması önemli. E, bütün e, barış süreçlerinde e, devlet yöneticilerinin e, kararlılığı kadar silahlı örgütlerin liderliğinin de güçlü ve kararlı davranması çok önemli bir e, rol oynamıştır başarıya e, giden başarıya ulaşmada. E şimdi e, Öcalan dışında bir aktör e, görünmüyor tarafta bir rolü oynayabilecek. Hakikaten yok. O zaman e, e, Öcalan'ın yeniden devreye girmesi de e, barış ya da siyasi çözüm kalışmalarının e, geleceği açısından bana göre önemlidir. Evet. Bitirirken bir de e bir şey var galiba gallerdeki toplantı evet. evet, biraz bir, sonra zaten havaalanına gideceğim bir, ee, bir, bir cümleyle bir, ondan hı. da bahsedelim DPI çalışmaları kapsamında İrlanda e, ve Britanya e, İrlanda barış sürecini ve Britanya e, siyasi e, yapısını e, modelini e, inceliyorduk bir, bugüne kadar iki gezi yapmıştık biri Londra, Belfast, Edinburgh'ydı Diğeri Dublin'eydi e, Milletvekilleri, gazeteciler Yani 3 partiler milletvekili, AKP, ve MDP'den e, Gazeteciler, akademisyenler katılıyor e, Bugün e, Başlayacak gezimiz bu sefer e, Galler'e giriyor Londra, Galler ve Kent şehirlerine e, Dolayısıyla e, bu, bu, bu gezi e, Britanya e, Çalışmalarının Son durağı olacak. Daha sonra başka ülkeler var. Gündemde başka ülkelere ziyaret yapmak, karşılaştırmalı çalışma ziyaretleri diye adlandırılıyor bunu. İspanya var. Gündemde onun hazırlıkları, çalışmaları yapılıyor DPI tarafından. Güney Afrika var. Hatta bir süredir acaba Sri Lanka'da bir kez yapmak mümkün olabilir mi diye de İtfaiyin yönetiminde bizlerde uzmanlık kurulu üyeleri olarak bizlerle de e, istişareler, görüşmeler yapılıyor. Evet, e yani biraz sonra buradan Galeri'ye gideceğiz muhtemelen önümüzdeki hafta programı Londra'dan bağlanacağım. Yani görüşmelerin gezinin son günü olmuş olacak. O gün dönmüş olunca dönmüne hazırlıkları içinde olacağız e, Londra'da olacağız. Dolayısıyla öyle Londra'dan sizin geziyle ilgili de bir değerlendirme Ölmemiz. sunma imkanım olacak. Tamam. Çok teşekkürler. İyi yolculuklar. Teşekkürler. Hoşçakalın. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Gazete We're so sorry Albert, Uncle Albert, Admiral Halsey adlı parçası Wings döneminden Paul McCartney'in çaldığımız önemli sayılan parçalarından biri. Bununla devam ettik. Paul McCartney, Sir Paul McCartney, 70 yaşında ve dünyanın en çok para kazanan müzisyenlerinden de biri başlıcası. Guinness dünya rekorları kitabına da geçmiş 60 altın plak 100 milyonun üzerinde satılmış albümü 100 milyonda single plak satılmış kendisi ama aynı zamanda bu ticari başarının yanı sıra gayet önemli bazı hak hareketleri başta hayvan hakları olmak üzere uğraştığını da biliyoruz kendisinin. Bir günaydın daha demiş olduk. Devam ediyoruz polmak kartını çalmaya. Programımıza da devam ediyoruz. Şimdi bugün... ...Mülteciler gününden bahsettik. Ve müthiş bir modern kölelikle ilgili... ...rakamlar koyduk ortaya. Rio artı 20'den de birazcık... ...bahsetme fırsatı bulduk. Ayrıca onu... ...arkadaşımız... ...Devin Bahçeci ile de konuşma fırsatı bulduk. Rio'dan nasıl son raporlarda dünyanın bir başka hale geçmekte olduğu, hal değişikliği olduğu görülüyorsa belki bir umut bir ihtimalde bir başka halede sokakların geçmesi ve dünyadaki başta gençler, yeni kuşak başlarına en büyük felaketin gelmesine gittikçe zamanın daraldığı, yaklaştığı gençler olmak üzere insanların Farklı mücadele biçimleriyle yani sivil haklar apartheid gibi ırk ayrımcılığı ya da kölelik gibi büyük sorunlarla uğraştığı zamanki gibi şimdi de gezegenin önündeki büyük tehdide karşı bir savaş haline geçeceğini çeşitli açıklamalardan Oxham ve WWF gibi büyük kuruluşları olduğu gibi 350 orgu zaten yakından takip etmeye çalışıyorduk Greenpeacete. Aynı şekilde savaş haline geçiyoruz demiş. Sivil itaatsizlik eylemlerini yoğunlaştıracakları belirtiliyor. İsmi ve. Yeşil Barış olan bir örgütün tabii savaş kelimesini de öyle düşünüp tartmadan kullanmadığını da söylemiş. Evet. Kominaydı. Ve şeyi de söylemiş. Yani Mandela'nın yıllar önce söyledikleri, on yıllar önce söylediği aklıma geldi tekrar. Yani ben... Bu mücadeleyi uyuruna yaşanacak ve gerekirse de ölünecek bir mücadele olarak görüyorum. Ve yani liderlik edeceksek böyle bir harekettir demişler. Gerçekten ölmeye hazır mısınız sorusunu da sormuş birisi. Evet demiş yani çok derin bir şekilde buna hazırım demiş. Güney Afrikalı kendisi ve ta 15 yaşından beri Apartheid'e karşı mücadele eden ırk ayrımcılığına karşı resmi politikalara İngiltere'ye kaçmış ve 15 yıllık bir hapisten kurtulmuş ee, ve Greenpeace'in ayrıca Shell'e karşı Greenpeace'ten Greenpeace'e Shell'den bir şey gelmiş. Her tarafta, daha, bütün ofislerine bizim Kuzey Buz Denizindeki aramalarımıza arktik bölgedeki müdahale edersen her tarafta dava ederiz demiş onları da o dava celplerini de kıracağız demiş yani bayağı ciddi bir e, durum var ortada peki metin imzalandı deniyor şimdi liderler de gelecek bir anlaşmaya varılma umudu hakkında ne düşünüyorsunuz diye e, söylediğinde de valla pek bunlarla uğraşacak halimiz yok demiş. Sen... Evet yani biz de işte e, dün akşamdan beri bu taslak metni okuyorduk, e, okuduk e, çıkan işte sonuçlar e, onlarca defa e, teşvik eder sözcükleri geçiyor mesela hükümetler işte şunu şunu teşvik ediyor, bunu destekliyor. ...bunu iyi bir şey olduğunu düşünüyor gibi böyle Muğla kifallerle e, dolu bir metin tamamen. Ama e, baktığınız zaman net olarak e, şunu yapma kararı almıştır vesaire gibi şeyleri birkaç yerde onlarda e, zaten daha önceden var olan kararların devamı şeklinde görüyoruz. Köşeli parantezler alınmış. Köşeli parantezler... Gerçi şey, liderler tekrar açması söz konusu olabilecekmiş şey ama çok mümkün gözükmüyor. Onu bir söylemek lazım. Dilek şart kipleriyle diyor işte Mombio. <gülüyor> Aynen. E, ve yani hani e, Anglo-Saksonların bir deyimi vardır. Üzerinde yazılı olduğu kağıt kadar değeri yok diye. E, maalesef de öyle olduğu e, gözüküyor. O kadar insanı oraya toplayıp e, bir de karbon emisyonu, sera gazı emisyonu yaratmakta cabası tabii. Evet evet. Yani biz peki ama gelip bu te, metni, teksti güçlendirirler devlet başkanları diyorlar. Ne diyorsunuz deyince de Naydu bu Hüsnü Zan demiş. Yok böyle bir şey yani. Zaten gelmiyorlar. Gelmelerini beklemiyoruz. Ceza alırsanız ne olacak demişler şey için. Şel'den bu mücadele petrol aramalara platformlara karşı filan gemilere müdahale etmesi yavaşlatması ceza durumumuzda diye demiş yapacağız uyardık zaten demiş onlara evet Bedeni de ödemeye hazırız demiş yani sertleşiyor ve başka da çare olmadı ee, yok Greenpeace'ten de evet yeşil barış'tan Savaş kelimesinde ihtiyatlı bir şekilde kullanma zamanı gelmesi önemli bir değişimde olduğumuzu gösteriyor. Bence kadınların yürümesi de çok önemli. Rio artı 20'de bu yeşil ekonomi denen saçmalığa karşı Ajans Press'ten bayağı ciddi şeyler var. Şimdi şöyle bir şey var hani yeşil ekonomiden saçmalık diyoruz bir yandan da ama kavramların da içini nasıl doldurduğunuzla bağlı olarak anlam kazanıyorlar. Hani e, bundan birkaç sene önce pozitif bir şey olarak da hatta birkaç ay öncesinde yeşil ekonomiden pozitif bir şey olarak da bahsedilebiliyordu. Hala da bahsedenler var. Ama aldatmacı oldu apaçık ortaya çıkıyor. Yok ben öyle düşünmüyorum aldatmacı olduğunu falan Hı. düşünmüyorum. İçini nasıl doldurduğumuza bağlı olarak değişir ama bir hükümet bu yeşil ekonomi sözünü kullandığı zaman... Ee, ...var olanın, business as usual'ın... ...devamı, var olanın aynen... E, ...devamı şeklinde kullanıldığı zaman... ...o zaman tabii ki aldatmacı olur. Ee, ama e, öyle bir kavramda heba edersin. Zamanında benzer bir tartışma. Bu sürdürülebilirlik kavramının kendisi içinde yaşanmış. Evet. Evet yani anlaşmaya varıldı... ...filan diplomatların söylediklerine... ...kulak asmamak lazım. Peki bunu geçiyoruz. Bugün önemli konulardan bir tanesi de Türkiye'den cezaevi meselesiydi. Cezaevi meselesi. Urfa'da çok sayıda ölümün de olduğu Şanlıurfa cezaevinde 13 kişinin ölümüyle sonuçlanan isyan sonrasında hemen tedbir alıp durumu düzeltmişler ve 50 mahkumu İzmir'e sevk etmişler. Ailelerin yakınlarıyla görüşmesine izin verilmiş. Bunların ne işe yarayacağı meselesi ayrıca tartışılabilir tabi 13 mahkumun korkunç şekilde can verdiği olayların ardından çıkan ikinci isyanda da bayağı herkesi dehşete düşüren korku dolu anlar yaşanmış çocuk koğuşunda başlayan yangından etkilenmemeleri için duvarları yıkmışlar mahkumları bah bahçeye çıkartmışlar bu sırada dışarıda bekleyen mahkum yakınlarının da tel örgülerin arkasından çocuklarını görmeye çalışması izdiham polis, asker ve gardiyanların müdahalesi güvenlik, içerideki mahkumlar güvenlik güçlerine hamle etmişler. Askerler havaya uyarı ateşi açmışlar. Kavga yatıştırılıyor. Felaket manzaralar filan. Mahkumların isyanında fotoğrafları çekilmiş durumda. Arka planda da göğe yükselen kara dumanlar da yükseliyor. Ayrıca başka karamanda da Gene yangın çıktığı haberi var yani çok halledilemeyen çok vahim bir durum var orada bir başka son derece e, kaygı verici diyebileceğimiz bir haberden bahsedelim gene Türkiye ile ilgili olarak devlet sırrı kanun tasarısı çıkıyormuş artık kesin gözüyle bakılıyor diyor Adnan Keskin'in haberi bu taraf gazetesinden tamamen yeni konuş Orwell George Orwell'in 1984'ünden amaç devleti denetlenebilir ve şeffaf hale getirmek. Devlet e, tamamen hakikaten yeni konuş. Evet yani hedef bu bugün Birleşmiş e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülüp karara bağlanınca kanunlaştırılacak. Yasalaşmasına kesin gözüyle bakıyor. Fakat bu devlet sırrı niteliğinde bilgi belge üretme keyfiyetini ortadan katiyen kaldırmadığı gibi başbakanı da sırların patronu haline getiriyor diyor haberde. Ve objektif bir haber bakın şöyle artık neyin devlet sırrı olduğuna kim karar veriyor? Doğru bildiniz başbakan. Bir de yalnız o her zaman tek başına değil bakanlardan da oluşuyor bazı bakanlar da var. Devlet Sırrı Değerlendirme Kurulu oluşturuluyor. Bunun 1984'ü birazcık karıştırırsak şimdi unutmuş olabilirim ben maalesef ama hemen buna da mütekabül, tekabül eden Kurumları da, oradan komisyonları da. Doğru söyleyeyim. bakanlığı yok muydu zaten? her şeyden? Mini truth bakanlığı var. Evet. Evet. Ee, bir de şey, bu, bence şu soruyu da sormalıyız. Ee, bugün Türkiye'de devlet sırrı kavramı var değil mi? Var. Kim belirliyordu? Devlet sırlarını bugüne kadar. Ee, meclis herhalde. Bilmiyorum doğrusu onu. İyi bir soru. Fakat bir kere 50 yılla devlet sırrı değerlendirme kurulu ve dolayısıyla da başbakan tabii karar veriyor. Sırlar 50 yıl boyunca saklanacakmış. Ve gel gelelim bunları açıklayan devlet görevlilerine yani kim birisinin elinden geçiyorsa başbakanın ve bazı bakanların belirlediği bu devlet sırrını açıklayan olursa Dört yıl devlet görevlilerine yayınlayanlara altı yıl hapis cezası veriliyor. Yetkisiz kişinin devlet sırrının tanımını da istiyor musun? İstiyorum tabii ki. Yani Yetkisiz kişilere açıklanması devletin uluslararası ilişkilerine veya milli güvenliğe zarar verebilecek mahiyetteki gizli bilgi, belge ve kayıtlar. Yani her şey. Çünkü tamamen muğlak bir tanım yani tanım tanımın da hiç al, tanımla alakası olmayan bir tanım bu tırnak içinde bir tanım ve tasarıyla devlet sırrı konusunda başbakan mutlak yetkili haline geliyor. Çünkü neyin devlet sırrı olduğuna yeni oluşturulacak başbakan başkanlığındaki devlet sırrı değerlendirme kurulu karar veriyor. Kurulda kimler var? Adalet Bakanı var. Dışişleri Milli Savunma. Bu bakanlar peki hangi bilgiye da belge devlet sırrı olacak bu teklifi ilgili bakanlık hazırlıyor şimdi. Ve e, Milli İstihbarat Teşkilatı MİT başta olmak üzere başbakanlığa bağlı kamu kurumlarına te teklif başbakanlık tarafından yapılabiliyor. Teklifi uygun görmezlerse kurula iletmiyorlar. Cumhurbaşkanlığına ait bilgi belge ve kayıtlar arasında hangilerinin devlet sırrı olduğuna kim karar veriyor. Ona da Cumhurbaşkanı karar veriyor tabii. Başbakan başkanlığındaki devlet sırrı değerlendirme kurulu mahkemenin talep ettiği bu belge bilgi kayıtları e, vermeme yetkisine de sahipmiş. Yani meclis isterse de vermiyor. Mahkeme isterse de vermiyor. Geçmişte Susurluk raporunun gizli bölümleri vardı hatırlanacağı üzere. Şimdi de Uludere katliamı çok önemli bir ayrıntı var burada susurluk rapor da Kutlu Savaşı'n bazı maddeler karartılarak verilmişti şimdi ulu dere konusunda zaten hiçbir bilgi belge verilmiyor gerekçesini belirtmek kaydıyla ile de gerekçesini belirtmek kaydıyla demekte de tam bir gene yeni konuş olarak sayılabilir Çünkü gerekçesini söyleyelim diyecekler tabi çok zor diye tahmin etmek devlet güvenliğinin milli güvenliğe zararlık verebil zarar verebilecek o yüzden vermiyoruz diyecekler 50 yıl boyunca korunacak bunları açıklayan devlet görevlileri iki yıldan 4 yıla kadar hapiste cezalandıracak bunu basın yoluyla yaparsa cezalar yeri oranda artılıyor yani. 6-9 yıla kadar, 9 yıl yatıyorsun. Tam Amerika Birleşik Devletleri'nde Obama yönetiminin de whistleblower denen şeylere tarihte görülmemiş. Yani devlet görevlilerine böyle oyun bozan da diye çevirmiştik biz bir dinleyicimizin önerisiyle uyarak uygun düşüyor. Oyun bozanlara bundan sonra mutlak yetkilerini bozma, bozduğu için devletin ağır cezalar geliyor. Amerika ile Obama ile zaten 40 dakika görüşmüş bunu görüşmemiştir herhalde başbakan ama arada gidişat yönünden ciddi paralellikler var herhalde genel bir bu konu üzerine veriyor. daha detaylı e, belki ileride konuşmak mümkün olur ama e, son derece endişe verici işte şu anda da e, mevcut sisteminde e, endişe verici e, bir potansiyel taşıdığı da su götürmez çünkü e, ilgili bir e, makam, devlet kurumu neyse devlet sırrı diyerek e, durumu erteleme şansına sahip bildiğim kadarıyla değil mi? Ama uygulan yani böyle cezalar filan pek bildiğimiz bir şey değildi. Şimdi muazzam bir Damokles kılıcı sallandırılıyor işin üzerinde. Evet pek bitiriyoruz programı. anayasası bir anayasa programımız var. Birazdan ona geçiyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. <Sessizlik>